Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Kadıköy Belediyesi örnek bir uygulamaya imza attı. Belediyenin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile birlikte geliştirdiği proje çerçevesinde Fenerbahçe Parkı'ndan başlayarak Kadıköy'ün parklarındaki ve yollardaki ağaçların tanıtılması amaçlanıyor. Gazete Kadıköy'den Seyhan Kalkan Vay için haberine göre Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi Ağacını tanı adlı uygulamayı, ağaçları korumak, ağaç sevgisini aşılamak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle Fenerbahçe Parkı'nda tarihi tescilli ağaçlarımız var. Bu ağaçlarımızı tanıtmak istedik ve hemen onlar hakkında araştırma yapmaya başladık. Ağaçların önüne onları tanıtan kısa bilgilerin olduğu tabelalar yerleştirdik. Ama daha farklı ne yapabiliriz diye de düşündük ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün desteğiyle bir telefon uygulaması geliştirdik. Telefonunuza bu uygulamayı indirdiğiniz zaman tabelanın üzerindeki QR kodunu okuttuğunuzda ağaç hakkında daha detaylı bilgilere ulaşıyorsunuz dedi Terzi. Üçüncü aşamada ise Özgürlük Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Koşu Yolu Parkı'ndaki ağaçları tanıtacaklarına çalışmanın Kadıköy'ün geneline yayılacağını kaydetti. Keşke bu projeyi Tama Vakfı'nın doğa karşife projesiyle ortak yapmış olsalar diye düşünmeden edemedim. Onların bu konudaki çok güzel bir uygulaması hali hazırda var. Geçtiğimiz ay koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasını sona erdiren Çin'in hava kirliliği kısa sürede rekor seviyelere ulaştı. Ekonominin yavaşladığı dönemde hava kalitesinin büyük ölçüde iyileştiği ülkede Önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte bu iyileşmenin kısa süreli olduğu ortaya çıktı. Gizmodo'nun Yesenia Funes'in haberine göre hava kirliliği ölçümleri yapan Bağımsız Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi yayınladığı raporda kirliliğin önceki yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Merkez Nisan ve Mayıs aylarında ülke genelindeki partikül madde azot dioksit, kükürt dioksit ve ozon miktarlarını ölçtü. Araştırmanın sonucunda bütün kirlilik yaratan moleküllerin sayısında önceki yıla göre artış yaşandığı gözlendi. Sonuçlar kirliliğin büyük ölçüde kömürle çalışan elektrikli santrallerden geldiğini gösteriyor. Kükürt ile dolu kömür yandığında havaya salınan kükürt oksijenle etkileşime geçerek kükürt dioksidi oluşturuyor. Havadaki kükürt dioksitteki olağanüstü artışla kirliliğin sorumlusu olarak Termik santralleri işaret ediyor. Araştırmalarsa koronavirüs ölümleriyle hava kirliliği arasında bağı net bir şekilde gösteriyor. Yani Çin'de hava kirliliğinin bu boyutlarda yaşanması, önümüzdeki günlerde koronavirüse maruz kalan insanların savunmasını çok daha zayıflatması ve ölümcül sonuçlara yol açması mümkün görünüyor. Başka bir boyuttan bakıldığında ise temiz enerjiye yönelmek için bir fırsat olarak kullanılabilecek salgının sonucunda kömürde karar Karşı karşıya olduğumuz diğer çok büyük kriz olan iklim değişikliği içinde umut vaat eden sonuçlar doğuracak gibi görünmüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin %90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık dedi. Yani kömürlü termik santralleri temiz ve yenilenebilir enerjinin içine katıverdi. Europe Beyond Coal kampanyasından Duygu Kutlay iklim haberi yaptığı açıklamada Avrupa'dan örnekler vererek İngiltere 48 gündür elektrik üretiminde kömür kullanmayarak tarihte bir rekor kırmaya devam ediyor. Portekiz 52 gündür elektrik üretiminde kömür kullanmıyor. Yunanistan'ın kömür bölgelerinde üretim 61 yıldır ilk defa durdu. Bu ülkelerin hepsinin 2025 yılından önce kömürlü elektrik üretiminden çıkma hedefleri var. Türkiye'nin zengin Yenilenebilir potansiyeli düşünüldüğünde bizim kutlamamız gereken rekor %100 yenilenebilir enerjiye geçtiğimiz gün sayısı olmalı dedi. Kutluay Türkiye için yeni kömür kapasitesi eklemeyip mevcut kömürlü termik santralleri de en eskilerinden başlayarak kapamak için bir fırsat var. İçinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde bu sınırlı kamu kaynaklarının kömür gibi hızla terk edilen bir teknolojiyi ayakta tutmak yerine kömür işçileri için adil dönüşüm programlarına Enerji verimliliği çalışmalarına, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımlara ayrılması gerektiğine dair de önemli bir hatırlatma diye konuştu. Sekiz Avrupa ülkesi koronavirüsle mücadelede yeşil ekonomik iyileşme planlarına hazırlanan Avrupa Birliği'ne doğal gazın gelecek fon çalışmalarından çıkarılmaması yönünde çağrıda bulundu. Bu ülkeler: Bulgaristan, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya. Ekonomisini 2050 itibariyle karbonsuzlaştırmaya çalışan Brüksel, fosil yakıt fonlarını sonlandırma konusunda baskı altında. Komisyonun yeşil iyileşme planı Tasa, sadece karbon yakalama teknolojilerini kullanan doğal gaz ve hidrojen gibi düşük karbonlu yakıtları taşıma adına doğal gaz altyapılarını yeniden değerlendiren projelere fon sağlıyor. Doğal gaz enerji santrallerinde yakıldığında kömürün yarısı kadar karbondioksit salımına neden oluyor. Avrupa'nın kömür kullanımını azaltmasıyla birlikte güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra doğal gaz kullanımında emisyonların düşmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor. Ancak doğal gaz santralleri yüksek maliyetli karbon yakalama teknolojileri kullanılmazsa net sıfır emisyon hedefini yakalamakta kolaylık sağlamıyor. Çevre örgütleri bugün kurulan doğal gaz altyapısının 10 yıllar boyunca çalışacağını, yani yerine ülkelerinin yenilenebilirlere enerji depolarını